Ben ve odamız Yayın Görücüsü Deniz Arkadaşımla birlikte iyi bir gün diliyorum. Programımızın amacına ulaşmasını, katkı sağlamasını dilerken hepinizi saygıyla, sevgiyle, coşkuyla selamlıyoruz. Bugünkü programımızda yoğun olarak yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili eczacı dostlarımızdan bize gelen şirketleşme ya da şirket kurabilme ile ilgili bir iki soru var onları yanıtlayacağız. Daha sonra yine eczacı dostlarımızın eczane ilaç, e, ilaçın tüketiciye ulaşmasındaki aracılık hizmetinin dışında yapmış oldukları, örneğin bir takım sunumlar, bir takım konuşmalar, bir takım eğitim çalışmalarının haslat olarak yazıp yazamayacaklarını, bunların parasal haslatlarının olup olamayacağı ile ilgili soru var. Bir eczacı dostumla dün bunu uzun uzun da konuştuk. Bunlara yanıt vereceğiz. Alışla gelmiş olduğu üzere ayımız ve gelecek ayla ilgili olarak mali ve sosyal güvenlik takvimine ilgili bilgi vereceğiz. Ve geçen programda da söylediğimiz üzere 6.102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bir kısım maddeleri 2012'de, bir kısım maddeleri 2013'te, bir kısım maddeleri 2012'nin Temmuz'unda yürürlüğe girmekle birlikte Ocak 2012'den başlamak üzere uygulamaya girecek ya da ekonomik hayatımızda yerini alacak. Bunlarla ilgili bilgi vereceğiz ve biz Türk Ceza Kanunu ile ilgili özellikle bundan sonraki programlarımızda sanırım çok uzun bir süre ikincil mevzuat. Oluşana kadar ikinci mevzuatla ilgili gelişmeler olana kadar uzun bir süre bunun üzerinde duracağız çünkü kamuoyu üzerinde yeni olan bir konu ve fazla bilinen bir konu değil tüm meslek örgütleri tüm meslek örgütü yöneticileri meslek örgütü üyelerine yani eczacı odasının dışında muhasebe meslek örgütleri tabipler diş hekimleri mühendisler ve benzeri meslek örgütleri de konuyla ilgili üyelerini bilgilendirme çalışmaları yapıyorlar gerek kamuoyu aydınlatma ilkesi geri gerek ezracı odamızın ezacı odasına üye meslektaşlarımızı ve bizi dinleyen saygıdeğer dinleyicilerimize yönelik konuyla ilgili olarak bilgi vereceğiz bugün eylül ve ekim eylül ayına ait mutasar ve katma derverkesi beyannameleri ve de oluşan tahakkukların ödemeleri yapılıyor bunlarla ilgili son gün bugün Bu bilgiyi verdikten sonra Kasım takvimini şu şekilde oluşturabiliriz. Bilindiği üzere 2011 3. dönem geçici vergi beyanları Kasım ayında yapılacak. Yani 30 Eylül itibariyle işletmelerin gelir vergi gelir tabloları çıkartılacak ve bununla ilgili oluşan geçici vergi beyannameleri de verilecek. 14 Kasım 2011 pazartesi günü. Yine 23 Kasım Salı günü Ekim Muhtasar beyannamelerinin verilme son günü. 24 Kasım Çarşamba Katma değer, Ekim katma değer vergisi beyanlamalarının verilmesinin son günü. Ve yine 28 Kasım Pazartesi Muhtasar ve katma değer vergisi ödemelerinin yapılmasının son günü. Bir e, 23 Ekim 2011 Salı günü Sosyal Güvenlik Kurum bildirgelerinde verilmesini hatırlatmış olalım. Yine Kasım ayında emlak vergileri ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksitinin de ödemesinin son günü olduğunu hatırlatalım. Yine Kasım ayının son gününde BABS formlarının verilmesinin son günü. Keza 31 Ekim pazartesi günü de önceki ay yani Eylül ayı BA beslenenin verilmesinin son günü olduğunu hatırlatalım saygıdeğer dostlarımız. İki gelen soruya yanıtlayarak devam edelim. Birincisi bizi arayan Ezacı odası üyesi Ezacı meslekta <gülüyor> Ezacı arkadaşımız eczanesinin dışında kozmetik sanayi ile ilgili Bir eğitim verdiğini ve eğitimle ilgili vermiş olduğu eğitim karşılığında bir bedel alacağını, bu bedelin de ilgili kurum tarafından kendisine ödeneceğini, fakat ne şekilde belgelendirileceği konusunda sorunları olduğunu bize iletti ve çözüm yollarını bizden talep etti. Bu soruya yanıt verelim. Soruyu tekrarlayalım. Başka ezacı arkadaşlarımızı da ilgilendiriyor ya da muhasebe meslekini yapan ezacıların, muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten muhasebe meslek üyelerinin bizi dinleyicilerin de ilgisini çekebilir. Ezacı odasına kayıtlı ezacı, serbest ezacı diye tanımlıyoruz. Ezacılık işleminin dışında, kozmetik işiyle uğraşan bir kuruma, bir eğitim hizmeti veriyor ve bu eğitim hizmetinin bedenini almak için belgelendirmede de sorun yaşadılar. Bununla ilgili soruya çözüm önerilerini bizden talep ettiler. Bir ezacı arkadaşımız vermiş olduğu eğitim özgün bir çalışma ise, özgün çalışmadan kastımız şu: gelir eksik kanununda belirtilen telif kazançları ise, yani telif ise örneğin bir kitap yazmak, yayın yapmak. Gibi kişiye özgü. Bunlar gelir vergisinden istisnadır. Dolayısıyla ezacı arkadaşımızın bir belge düzenlemesine gerek yok. Ne tutar olursa olsun, ne eğitim verilirse verilsin, telif kazançları yönünden ise şayet dediğim gibi özgün bir çalışma ise, bunlara ilgili eğitimi alan kurum ezacı arkadaşımıza telif ödemesi yapacak. Bunun için de yapacağı telif ödemesini, telif kazançlarının gelir vergisi kesintisini yaparak sorumluluk sıfatıyla, mutasar beyanlamayla beyan edecek. ezacı arkadaşımıza da net parayı ödeyecek. Bunun için ezacı arkadaşımızın herhangi bir belge düzenlemesine gerek yok. Bu bir. Telif kazançlarına yönelik bir tahsilat yapan ezacı arkadaşımızın bu tahsil etmiş olduğu bedel gelir vergisinden, katma değer vergisinden, İstisnadır. Dolayısıyla ezacı arkadaşımız gelir vergisi beyanlamesini verirken bu bedeli ona dahil etmeyecek. Bunu özellikle söyleyelim. Telif kazançları gelir vergisinden istisnadır. 10 lirada alsa, 1000 lirada alsa ezacı arkadaşımız vermiş olduğu gelir vergisi beyanlamesine ...bu tutarı ilave etmeyecek telif kazançları ise telif olabilmesi için özgün bir çalışma olması gerekir diye bahsetmiştik. Telif kazançları istisnasına uygun bir çalışma olması gerektiğinden bahsetmiştik. Eğer böyle değilse verilen eğitim telifle ilgili bir hizmet değilse o zaman eczacı arkadaşımız normal eczanesindeki ilaç satışı yaparken gerek vatandaşa, gerek sosyal güvenlik kurumuna tanzim etmiş olduğu fatura ciltinden bu kuruma fatura kesecek. Faturada ilaç satışı olmadan fatura tanzim edilebilir mi? Elbette ki edilebilir. Örneğin, A kurumuna sağlıkla ilgili korunma yolları, eğitim bedeli ya da ilaçın ya da kozmetik sanayinin neyse, ...vermiş olduğu eğitimin içeriğini yazarak tutarı ve onunla ilgili katma değer vergisi genel oranı ilave ederek kat bedelini tahsil edecek. Bu bir haslat değildir ezacı, ezacı için. Faaliyet yani ilaç çatışının dışında bir olağan gelirdir haslat sütununa değil, ilave edilecek katma değer vergisi beyannamesine de muhasebeci tarafından KDV'si ilave edilen KDV olarak yazacak. Faaliyetle ilgili diğer olağan ve gelir diğer olağan gelir ve karlar olarak adlı olunarak beyan intikal ettirilecek. Bu soruyu bu şekilde yanıtladıktan sonra ara vermeden önce bir başka soruya da yanıt verelim. Ondan sonra ara ve aradan sonra direkt Türk ticaret Kanunu ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bir başka arkadaşımız şirket kurup kuramayacağını sordu. ezacılıkla ilgili ya da bir başka işle ilgili iki soruyu iki aşamalı kabul ederek cevap verelim. İlaç satışı ile ilgili yani eczane hizmetleriyle ilgili şirket kurabilir mi? Kendisine evet kurabilir şeklinde telefonda yanıtı verdikten sonraki yazılı soruya bu şekilde yanıt verelim. Nasıl kurabilir? Türk Ticaret Kanunu açısından şirket kurmasına herhangi bir engel yok. Vergi kanunları açısından da şirket kurmasına herhangi bir engel yok. Ama yürürlükteki eczane yani eczane ve eczacılıkla ilgili meslek yasasında şirketleşerek çalışma yasağı olduğu için meslek yasası yönünden şirket kuramaz. Tekrar ediyorum. Vergi kanunları açısından şirket kurmasında herhangi bir engel yoktur. Ama Eczane ve eczacılık hizmetleriyle ile ilgili meslek yasasında eczacıların şirketleşerek eczacılık faaliyetini yürütemeyeceği için bununla ilgili Sağlık Bakanlığı ve benzeri kurumlardan alması gereken ruhsatları alamaz. Çünkü meslek yasası şirketleşerek eczacılık hizmetinin sürdürülmesine engeldir. Bunun bir sonraki aşaması eczacılık işi ile ilgili olmayan bir şirket kurabilir mi? Kurabilir. Hiçbir engel yok. Burada da yine meslek yasasında bir atıfta bulunacağız. Meslek yasası gereği her eczane işletmecisi eczanesinde bulunmak zorundadır. Öyleyse kuracağı şirket bir fiil bulunmasını gerektirecek eczane hizmetinin dışında bir şirket olacağı için tıpkı borsada hisse senedini satın alması neyse kurulmuş olan ya da kuracak bir şirkete hissedar olması da aynıdır buna bir engel yoktur. Ama burada tekrar edelim. Eczane ve eczacılık işletmesiyle ilgili eczanenin başında bulunmasını gerektiren şart olan eczacı için kurulacak şirket bir hisse senedi yatırımı gibidir. Ha borsadaki bir şirketin X adet, 5 adet, 3 adet, 20 adet lot neyse hissesini satın almıştır. Ha da bir şirkete hissedar olmuştur, ortak olmuştur. Aynı anlamı ifade eder. Kısa bir aradan sonra radyo havanda z raporu kaldığı yerden devam edecek sevgili dostlar. İyi günler sevgili dostlar, saygıdeğer dinleyiciler. Radyo avında Z raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde 13 Ocak 2011'de mecliste kabul edilen ve 14 Şubat 2011'de 27846 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6102 sayılı Türkçehir Kanunu hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Bunlar daha ziyade hatırlatma anlamında ...taşıyan ya da... ...uyarı anlamını taşıyan... ...şeklinde olacaktır. Çünkü çok uzun... ...1539 maddeden... ...meydana gelen bir yasa... ...ve bu yasada... ...çok geniş ve kapsamlı olduğu için... <gülüyor> ...takdir edersiniz ki... ...böyle kısa kısa programlarda bunun tamamını... ...aktarmak mümkün değil. Fakat biz... ...böyle kısa kısa... ...başlıklarla zamanı geldikçe... ...her programımızda bu konuyu işlemeye... ...devam edeceğiz. Bahsettiğim 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1534 maddeden oluşuyor. 6 kitaptan birinci kitap ticari işletme, ikinci kitap ticari şirketleri, üçüncü kitap kıymetli evra, dördüncü kitap başlı başına yeni bir uygulamadır taşıma işleri diye yerini almıştır. Beşinci kitapta deniz ticareti ve altıncı kitapta sigortoğu var. Şimdi Biz genel bilgilerle ne ne zaman uygulamaya giriyor, ne gibi değişiklikler oldu? Bunlar üzerinde kısa kısa hatırlatmalar yapacağız. Bu yasa 3 farklı tarihlerde farklı maddelerini içeren içeren uygulamalar söz konusu olacak. Örneğin bazı maddeleri Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek. Bazı maddeleri Ocak 2013'te yürürlüğe girecek. Bazı maddeleri de Temmuz 2013'te yürürlüğe girecek. Peki Türk Ticaret Kanunu bu şekliyle yürürlüğe girmesi durumunda olası gelişmeler nelerdir? Olası gelişmeler ki mutlaka olacak gelişmeler diyelim daha doğrusu. Bu Ticaret kanunun ikinci mevzuatı dediğimiz uygulama mevzuatı oluşacak. Bunun için üç tüzük Yedi yönetmelik, on tebliğ ve bir tane genelge yayınlanacak. Dolayısıyla bu ikinci mevzuat dediğimiz mevzuatla Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun ekonomik yaşamda uygulaması oluşmuş olacak. Çok kısa, e, Türk Ticaret Kanunu çok kısa başlıklarla, yani kulak dolgunluğu yaratmak amacımız ne getiriyor? Artık, Tek kişiyle şirket kurulabilecek birinci e, basit olarak söyleyebileceğimiz değişiklik bu. Bu şekliyle tek kişiyle şirket kurulabilecek bunu özellikle belirtmiş olalım. İkinci temel değişiklik nedir dediğimiz zaman yeni Türk Ticaret Kanunu'nda denetim kavramı geliyor. Bu denetim kavramı nedir dediğimiz zaman. Türk Ticaret Kanunu'nda yeni Türk Ticaret Kanunu'nda 3 çeşit denetimden bahsediliyor. İşlem denetimi, özel denetim, bir de finansal tabloların denetimi diye. Yine biraz önce bahsettiğim ikincil mevzuat dediğim mevzuatta Türk Ticaret Kanunu'nda artık işletmelerin eee ölçeğe göre mikro Küçük, orta, büyük işletme olarak tanımlanması yapılacak yeni ikinci mevzuata. Yani Türk Ticaret Kanunu'nda işletmelerin, küçük, orta, büyük işletmeler şeklindeki işletmelerin tanımı getiriliyor. Ve bu tanımlamaya göre bunlar belirlenecek. Mevcut e, TTK'da yönetmelilikte 2005'te 9617 sayılı KOBİ tanımı niteliği hakkındaki yönetmeliğe göre bu şekilde bir tanım var. İşte mikro işletme 10'dan az çalışan sayısı yıllık ciro veya bilanço büyüklüğü 1 milyon TL. Küçük işletme mevcut TTK'dan bahsediyorum. 50'den az çalışan sayısı yıllık ciro veya bilanço büyüklüğü 5 milyon TL. Orta büyüklükte iş, işletme 250'den az çalışan sayısı 25 milyon TL büyüklüğü olan işletmeler orta büyükteki işletme kabul ediliyor. Yeni TTK'da da Bu ölçekler uygulanacak muhtemelen e, önceki ölçeklerin e, biraz daha genişletilmiş ciro anlamında ve büyüklük anlamında mevcut e, şirket sayısı e, küçük orta büyük işletme dediğimiz Kobi işletmeleri ne oldukça fazla bir işletme olacak ya da büyük işletme dediğimiz işletme sayısı az olacak. Yalnız bir bilgi verelim. Borsaya kotu edilen şirketler, varlık yönetim şirketleri, hani bireysel emeklilik ve benzeri şirketler, Kobi olsa bile büyük işletme kabul edilip, büyük işletmeye getirilen yükümlülükler neyse onlara da uygulanacak. Bir, bunu söyledikten sonra 2013'ten itibaren şirketlerin web sayfası zorunlu ve benzeri, Uygulamalar getirilecek, risk denetimi diye bir e, faktör hayatımıza girecek. Bütün bunlar yeni TTK ile hayatımızı şekillendirecek, ekonomik yaşantımızı şekillendirecek. Her şirketler, e, her şirket işlem denetim denetimi ya da özel denetçi ya da finansal tabloların denetçisi, bütün bunlar. Şirketlerin büyüklüğüne göre yani küçük orta büyük işletmeler, kobi işletmeler ve büyük işletmeler diye basite indirgeyelim, Kobi işletmeleri ve büyük işletmeler diye ayracına göre belirlenecek. Bu belirlenmelere göre şirketler işlem denetçisi, özel denetçi e, ve finansal tablonun denetçisi denetimini yapmak üzere e, denetim zorunlu getiriliyor şirketlere bu, bu yönüyle. ...bunu da belirtelim ama ikinci mevzuatla bu birçok boyutuyla şekillenecek. Yine bir bilgi daha, ticari defterlerle ilgili düzenlemeler getiriliyor. Belgelerin saklama yükümlülükleri düzenleniyor. Ticari defterlerin ne şekilde saklanabileceği ve düzenliliği anlamında düzenlemeler getiriliyor defterlerin onanılması ne şekilde olacağı belirten düzenlemeler getiriliyor. Bütün bunlar yeni TTK'da getirilen düzenlemelerdir. Kısaca her şirketin bir web sayfası olma zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca şirket genel kurulları, yönetim kurullarının elektronik ortamda yapılmasına ilişkin düzenlemeler içeriyor. Bütün bunlar yeni TTK'nın getirildiği düzenlemelerdir. Örneğin tarihler itibariyle söylemek gerekirse denetim 2013'ten itibaren internet sitesi zorunluluğu da Temmuz 2013'ten itibaren şu andaki e, şekliyle yürürlüğe gireceği söyleniliyor. Sevgili dostlar saygıdeğer dinleyiciler sevgili yazıcı dostları sevgili yazıcı dostların muhasebe müşavirlik işlemini yürüten meslek mensubu arkadaşlarımız. Radyo Avanda bizde raporun daha sonuna geldik. İki dileğimizle programı sonlandıralım ben ve Deniz arkadaşımla birlikte. Bir ülkemizin yaşamış olduğu Acıvan depreminin bundan sonra doğru organizasyonlarla yasalarla yönetmeliklerle yaşanmaması için ne demek depremin organizasyonu ve yaşanmaması? Çünkü bildiğiniz üzere deprem doğal bir hareket, doğal bir süreç, doğal bir seleksiyon tıpkı gökün gürlemesi, yağmurun yağması gibi. Ama sağlıksız yapılar, sağlıksız yapıları meydana getiren yerel yönetimlerin eksik denetimi ve benzeri koşullar, uygulamalar maalesef doğal olayların neticesinde acımasızca insan kaybını Gösteriyor, yaşatıyor, acıları yaşatıyor. Hatırlarsınız bir ay önce e, Doğu Karadeniz'de, Rize'de yoğun bir yağış felaketinden sonra yaşananlar. Yine hatırlandığı üzere Antalya'da yoğun bir yağış hareketinden sonra yaşananlar. Deprem nedeniyle Van'da yaşananlar. Ülkemizin yapıyla ilgili oluşum oluşmuş yapı stoğunun ya da yapı düzenlemelerinin ne şekilde e, olması gerektiğini bize gösteriyor, doğa gösteriyor olması gerektiğini, bu tür acıların bu tür üzüntülerin ülkemizde yaşanmaması birinci dileğimiz ölenlere baş sağlığı yaralı olarak kalanlara, yakınlarına Allah şifalar versin derken herkese 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz